1687, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, Ramazan ayında duaların kabul edildiğine ve şeytanların bağlandığına dair hutbesi, evet, Ramazan'ın ilk gecesi olduğunda Hazreti Peygamber kalkıp Allah'a hamd-u sena ettikten sonra, ey insanlar, Allah cinlerden olan düşmanlarınızdan sizi korudu ve sizin duanızın kabul edilmesini de vaat etti, beni çağırınız, size icabet edeyim, gafir, Sur 60 dedi, dikkat ediniz, Allah her saldırgan şeytanı 7 melek tarafından durdurmuştur, Ramazan ayı bitip gidinceye kadar onlar bırakılmayacaktır, dikkat ediniz, göklerin kapıları, Ramazan'ın ilk gecesinden son gecesine kadar açıktır, Ramazan'da yapılan dualar makbuldur, buyurdu, Hazreti Peygamber Ramazan'ın son on gecesinde elbisesini bağlayıp hanımlarının yanından ayrılarak mescidde itikafa girdi, gecelerini ibadette ihya ediyordu, Hazreti Ali'den, elbisesini bağlamak ne demek, diye sordular, Hazreti Ali, Hazreti Peygamber hanımlarından uzak dururdu, demektir, dedi.